Bize Rabbimiz bu surede de bizlere kıyamette yaşanacak, ahirette yaşanacaklardan bahsediyor. Diyor ki: "Hal ata ke hadisul ghasiyah. Sana ghasiyah demek, surenin adı da buradan geliyor. Bürüyen, örten, kuşatan. O günün haberi sana geldi mi?" <gülüyor> Çünkü o günün korkusu, dehşeti herkesi kuşatacak. allah Teala Hac suresinde nasıl beyan ediyor? Ya eyyühennaz اتقوا ربكم Ey insanlar Rabbinizden sakının takvalı olun. اِنَّ زَلْزَلَةَ سَعَةِ لَشَيْءٌ azim. Kıyamet saatinin zelzelesi sarsıntısı ne olacak? Çok şiddetli olacak. Azim. Geçen 3-4 hafta önce pazar günü bir deprem yaşandı. Böyle şu şekilde sallanıyor. Şu şekilde arkadaşlar, görenler görüyorlar. İnsan ayrı duygulara giriyor. Ayrı hisler giriyor. Evin içindesin. Şöyle hafif bir şekilde masa sallanıyor. Bir korkuya kapılıyorsun. Kimileri evden çıkıp merdivenlerden koşa koşa aşağı doğru inmeye çalışıyor. Ama kıyamet gününün kıyamet saatinin sarsıntısı allah Teala'nın bizlere Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği üzere çok şiddetli olacak. Hani bugün diyoruz ki 9-10 olduğu zaman yani yerle bir olur. Allah bilir. Yani 30'lar, 40'lar, 50'lar neyse öyle olacak yani. Artık böyle her şeyin zıpladığını tamamen perişan yani olduğunu, helak olduğunu, dağların dümdüz olduğunu, yeryüzünün dümdüz olduğunu düşün. Bu sarsıntıdan sonra. Yuma tara ona tethalu kıl muzgat ama arzat ve tazgul kıl zat hamn hamla. Ve tara narsa sukara ve mahum bi sukara. Diyen Allah tara. Bugün her hamile kadın çocuğunu ne yapacak? Söylecek. Her emzikli kadın emzirdiği çocuktan ne yapacak? Kaçacak yani unutacak. Farkında olmadan düşünün emzikli kadın çocuğunu bırakacak. Bugün. Çocuğu olanlar bilir. Anne duygusu çok farklı bir duygudur. Kadın belki günlerce uyumamış olsa bile bebek hafif bir mırıldansın hemen hazır ola geçer kalkar. İçeri belki de en saydığı en sevdiği insan girse o yorgunlukta yerinden kırpırdamayacak kadar halsiz bir tap o kadın çocuğunun hafif bir mırıldaması ne var? Hemen kalkar. Acaba karnım acıttı? Acaba altını mı kirletti? Acaba e, gazı mı var? Acaba kusuyor mu? Anne duyguları böyle şeydir. Zirvededir. Merhamet, annelik merhamet. Ama kıyamet gününün sarsıntısı her tarafı kuşatıp o korkusunun bürümesi, emzik kadına çocuğunu unutturacak. Yani bunu kime söylesek mümkün değiller normal şartlarda. Ama kıyamette bu mümkün olacak. Yani kıyametin düşünün sarsıntısını dehşetini anneler emzik belki çocuklarını unutacaklar. Daha diyor ki Allah Teala insanlar diyor sarhoş görürsün Ama onlar sarhoş değildir. Onlar sarhoş değildir. Vucuhun yevme idin khashi'ah. O gün yüzler diyor Allah Teala zillet içindedir. Yani düşünün İnsanların sevinci, insanların korkusu, dehşeti nereye yansır? Yüzüne yansır. Şimdi burada pazar gününün ilk saatlerindeyiz. Birçoğumuz uykusuzuz. Yani surat ifadelerimiz böyle asık uyku halinde gibiyiz. Bir şöyle güzel bir haber gelse Hemen ne oluruz? Gözlerimiz açılır. Mimiklerimiz gelirir. Tepesmekle başlarız. Aynı adam. Az önce somurtan adam. Bakmışsın ki ne yapıyor? Gönültüyor. Kendi kendine gönültüyor. Şey yapıyor. Kıyamet günü Vucuhun yevme izin haşi'ah. Başlar. O gün öndedir. Zillet içindedir. Diyor ki Allah-u Teala وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ خَاشِعِينَ مِنَ الظُّل Onlar o gün ateşe sunulurken, götürülürken zillet içinde götürülürler. يَنْظُرُونَ مِنْ تَارَفٍ خَفِي Bakışlarını şöyle ucundan yaparlar diyor. Korkudan. Bakışlar nasıl olur? Göz ucuyla olur. Göz ucuyla olur. Ardından diyor ki Allah-u Teala Amiletun nasibe O gün o yüzler Çalışmıştır Yorulmuştur Nasıl çalışmıştır yorulmuştur Prangalar Zincirler Halkalar Ellerde ayaklarda onları taşırken Sürüklerken Yorulmuştur Yüzler yorgun düşüyor Taslananın hamiye nereye girecek bu yüzler ve bu yüzlerin sahibi o bedenler kaynayan ateşe girecek. Kaynayan ateşe. Tuzka min aynin aniye. Bu ateşe girecek olan o yüzler tuzka içirilecek. Ne işleyecek? Minaynin sudan, pınardan yerden fışkırıyor su. Ama nasıl bir su? Eniye. Son derece sıcak. Bazen çay çok ısındıysa, çorba çok ısındıysa, böyle habersiz isek, farkında değilsek diye böyle çektiğimizde ne oluyor? Dilimizden itibaren yanma başlıyor. Ta böyle Yemek borumuzda hissediyoruz. Onun o gidişini, yakışını. İşte cehennemdeki su öyle bir su ki yakıyor. Ben bunu Eskişehir'de yaşadım. O zamanlar. Eskişehir'de yeraltı sıcak suları çok meşhurdur. Katlıcılar, hamamlar. Çarşıda böyle eski tulum batardı. Şeyler vardı. Kuyular. Bir yaz günü susamışım. O sulunmanın koluna bastım. Su içeyim diye. elini koyuyorsun suya. Su sıcak. Yani senin susluğunu giderecek bir su değil ve yakacak bir durumda. Su. Leyselahum ta'amun illa minyazari'yı. Yani bu yüzlerin cehenneme girecek. Yorgun olacak. Zillet halinde olacak. Göz ucuyla bakacak olan bu yüzlerin içeceği bu. Yiyeceği ney? Dari'yı, Dari, kuru diken. Dikenleri düşünün. Yani, bilmiyorum biz öyle dikenli bir yere girdiniz mi? Girdiğiniz zaman artık oradan çıkması çok zor oluyor. Elbiseniz, deriniz, yüzünüz, her tarafınız çiziliyor. Bir de bunun yemek olarak size yedirildiğini düşünün. Dikenler. Allah böyle bir oluyor. La yusminu, ve la yugni minju. Bu yemek, yemek olarak sunulan bu yemek, la yusminu. Ne yapmaz? Doyurmaz. İnsana kilo aldırmaz. Ve la yugni minju, açlığını da gidermez. ruhun günü ise naimah naimah Kur'an-ı Kerim mesani ne demek mesani Çift cüz zikreder kimler Cehennem zikredildiğinde gider deyince ardından ne zikreder? Cennetlikler zikreder. Müminler zikreder, zikreder kafirler zikreder. Diyor ki kimi yüzler de vardır ki nimet içindedir. Demilen de ki nimet yüze vurur fi cenneti yüksek cennetlerde yüksek makamlardadırlar cennet cennet yer yüzümüzün cennet 7 kat üstünde yukarılarda yükseklerde la <gülüyor> tesma'u <gülüyor> oradaki kimseler orada boş söz ne yapmayacak işitmeyecek yani orada boş söz la olmayacak fiha <gülüyor> aynun orada diyor ki Allah Teala akan pınarlar vardır. Yani suyun akışı insanın hoşuna gider. Allah Teala bizi bildiği için hoşumuza giden şeyler hazırlamış. Allah Teala'nın mesela Secde suresinde buyurduğu üzere ma uhfiya lehum min aynin cez'an bima kanu Hiçbir nefis, hiçbir can Allah Teala'nın kendisi için sakladığı, cennette sakladığı, onu mutlu edecek şeyleri bilmez. Yani mümkün değil onu bizim tahmin edebilmemiz. Cennetin mükemmelliğini, cennetin o güzelliğini tahmin edebilmemiz mümkün değil. Allah Teala aynen böyle buyuruyor. Fihâ surun merfu'ah Orada yükseltilmiş Döşekler vardır. Yataklar vardır. Bu akwabun mevdu'a Konulmuş hazır kadehler. Yani Direkt içiyorsun. İçi dolu. Hazır. Ve nemâriku mesfûfah. Nemârik, yastık demek. Döşek. Yani yaslanmak için kullanılan Neler? Döşekler. Arka sanıyorsun, sağ sanıyorsun, sanıyorsun, Cennette her şey düşünülmüş yani. Bizim için her şey hazırlanmış. Ve <gülüyor> zerabiyyü mebisufu. yer döşekler Yani halılar. Yayılmış böyle. Güzel güzel halılar yerlere olmuş? Ee, döşenmiş. Tabii, daha önceki derslerde de hatırlayın. Allahu Teala Mekkeli müşriklere... Ahireti hatırlatıyor. Çünkü onlar ahireti ne yapıyorlar? İnkar ediyor. olur? Çürümüşken mi tekrardan Allah bizi denirtecek? <gülüyor> İlk atalarımızı mı Allah dirilecek? Yani 100 sene, 300 sene, 5 sene önce yaşamışlar mı geri getirecek? Toprağın çürüttüğü, toprağın giyip yok ettiği bu cesetler tekrardan mı dirilecek? Allah Teala da bunlara diyor ki evet bunların hepsi olacak. Bak sizi bunlar bekliyor. Ardından bunun bir ispatı olarak da onlara şunları zikrediyor. Diyor ki <gülüyor> Onlar deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? Yani deve bir Arap bededi Arap yarımadasında yaşayan bir vatandaş için mucize bir varlık, yaratık. Uzun mesafeler gidiyor o çölde devenin dikenli ağaçlar var. Yani elinizi yaklaştıramazsınız. Elinizi çok yaklaşırsanız o dikenlerden muhakkak bir tanesi elinize hesab eder. Deve dudağıyla o dikenlerin ucundaki yeşil bitkileri yer. Ben böyle gördüm. Dudağıyla böyle. Hiçbir diken onun dudağını yapmaz. Yaralamaz. Allah tala böyle yaratmış. Günlerce su içmeyebilir. Evet allah Teala diyor ki, cefeye bakın nasıl yaratılmış. Siz biliyorsunuz kimin yarattığını. Kim yarattı ey müşrikler? Allah yarattı. Bunu kabul ediyorsunuz. وَإِلَا السَّمَاءِ keyfe رُفِعَتْ Göklerin nasıl yükseltildiğini de biliyorsunuz. allah Teala diyor ki, Allahu u Teala diyor ki, اللّٰهُ الَّذ۪ي رَفَعَ السَّمَاءَاتِ بِغَيْرِ Gökleri direksiz bir şekilde görünen Direksiz bir şekilde Yaratan kimdir? Allah Pikniğe gidiyoruz Değil mi? Pikniğe gittiğimiz zaman Eğer ağaç altında bir yer bulamadıysak Diyoruz bir Çarşaf Serelim Çarşaf dediğim nedir? Çok hafif bir nesne. Onu kafanın üzerine Asabilmek için ne yapıyorsun? Üç dört tane ağaca Bağlıyorsun değil mi? Topu topu 2 metre, 3 metre çarşaf. Tartıya koysam 1 kilo gelmez. Ama şu başımızın üzerinde duran göğe bakın. Hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Böyle boş bir arazide. Ufukun böyle gözüktüğü deniz mesela manzaralı yerleri. göktenen denen bir varlık var, yaratık var. Yoğun bir varlık. İçinde böyle oksijen var. Değil mi? Bulutlar var. Bu yerin üstünde, toprağın üzerinde direksiz bir şekilde duruyor. Asılı bir şekilde. Yani tefekkür edilmesi gereken çok önemli bir husus. Allah Teala ona işaret ediyor. Diyor ki buraya bakın, semaya, göğe bakın. Allah Teala onu direksiz nasıl tutuyor? Ve ila'l cibal keyfe nusibat. Dağlar Nasıl yere çakılmış? Buna bakın. Ve ilel ardı keyfe sutihat. Yerler nasıl döşenmiş? Bir bakın. Yani bunları yapanın kim olduğunu kabul ediyor Mekkeli Müşikler? Allah, Allah Teala'nın adı O halde bunları bu kadar büyük mahlukatı noksansız ve kusursuz bir şekilde yaratan bu Allah'a sizi yoktan var eden bu Allah'a öldükten sonra, vefat ettikten sonra, toprağa gömülüp, toprak sizi bitirdikten sonra, tekrardan niye yaratmasın ki? Öyle değil mi? Ama tabi bu anlayana. Fezekkir inneme ente muzekkir. Ne diyor allah Teala? <gülüyor> öğüt ver. Hatırlat. Ey Peygamber, inneme ente muzekkir. Muhakkak sen öğüt vericisin. Lest aleyhim bi Sen onların üzerinde zorlayıcı değilsin. Sen kimseyi hidayet edemezsin, hiç kimseler. Onlara hidayet vermek senin üzerinde değildir, diyorlar. İnneke la tehdi men Sen sevdiğine hidayet edemez. Böyle bir şey yok. Peygamber üzüldüğü zaman amcası Ebu Talib'in küfürleri öldüğüne, ölmesine Allah-u Teala, inneke la tehdi men ahdabt. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Hidayet veremez. Velakinne Allahe yehdi men yaşa. Allah-u ancak Allah dilediğine ne yapar hidayet verir. illa man tevalla ve kafar Buradaki illa la munqata'dur yani lakin ancak diyor ki Allah Teala tavalla ve kefer sıttunat yüz severip küfreden var ya feuazibuhu Allahu'l azab'al Allah ona en büyük azabı tattıracak en büyük azabı verecek en büyük azap in ileyna iyabuhum ey insanlar sizlerin dönüşünüz kimedir Allah'a yani insan yeryüzünde ne kadar artistlik yaparsa yapsın. Ne kadar kibirlenerek, böbürlenerek yürürse yürüsün. Bu adamın dünyadaki geleceği hal yaşlılık hali. Eğer yaşayacaksa. Acilik hali. O vuran, o kıran, o döven, o bağıran, o çağıran bu adam... Hayatın belli bir döneminde vurdukları, vurdu, dövdü, kızdı insanlar tarafından kendisine misliyle muamele edilir hale gelir. Allah Teala diyor ki: "Ey insan, kadihun ila mulaqi". Ey insan, sen Rabbin'e doğru gitmektesin ve Rabbin'e gidip kavuşacaksın. Ya yani senin gittiğin yer Rabbin'in huzuru. İstediğin kadar kaçmaya çalış. Ezan okunduğu zaman istediğin kadar camiye yaklaşma. İstediğin kadar isyan içinde yaşa. Sen turnikeden az sonra geçeceksin, gideceksin. Allah Allah diyor ki inne ileynâ iyâbehum. Dönüşünüz bize. Yani bize geliyorsun. Dönüp, biz dediniz de Türkçe de Dönüp dolaşacağın yani yine benim yanım. Bana geleceksin. Bana döneceksin. Allah, Allah diyor bana döneceksin. İstediğin kadar kibirlen, istediğin kadar küfret, istediğin kadar inkar et, namkür ol. Dönüşünüz banadır. <gülüyor> Sonra da hesabınızı diyor allah Teala <gülüyor> ne yapacağım? Ben göreceğim. Tabi Allah-u <gülüyor> allah Teala kıyamet gününde öyle bir hesap görecek ki herkes de baş başa, teke tek, tercümansız bir şekilde konuşacak. Allah, allah Resulü böyle haber veriyor. Herkes, herkese kaç tane insan olduğunu düşünün yeryüzünde sayısını Allah biliyor ve herkesle teke tek yani gözden kaçarım yok direğin arkasına saklanırım yok tek e tek ve tercümansız Allah Teala sana tek tek günahlarını kabul ettirecek peki ya hocam bu kadar milyarlarca insan var bunların her böyle tek tek konuşmak ne kadar uzun vakit alır Allah-u O وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِب۪ينَ Hesabı görenlerin en süratlice görenidir. Tek tek, tercümansız ve bir o kadar da hesap, çabuk. Bir o kadar hesap, çabuk. Herkes bunu düşünsünüz arkadaşlar. Herkes Allah-u Teala'nın huzurunda, Allah-u Teala'nın kendisiyle baş başa tercümansız bir şekilde günahlarını ona kabul ettirdiğini düşünsün. Ona göre kendine ne yapsın? Çekirdüzen versin. İşte Allah Teala bizlere kısaca bu öğütleri veriyor. Bizlere de bu öğütlerle insanlara öğüt emrediyor. emin ediyor. Hüce Rabbim bizleri Kur'an-ı Kerim okuyup ondan öğüt alanlardan eylesin. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Fecir Suresine geçeceğiz. سبحانك اللهم وبحملك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.